Bir ibret dersi. Bir musibet bin nasihattan tesirlidir derler ya. Ali Birgül isimli gazetecilik okulu mezunu kardeşimizin anlattıkları dinleyince bu atalar sözünün haklılığını bir kere daha anladık. Efendiliği ve dinine bağlılığıyla çevresinin büyük sempatisini toplayan Ali kardeşimiz Eşiyle birlikte 1991 tarihinde saat 16.30'da Konya'dan dinara gitmek üzere otobüse biner. Muhafazakarlığı ile ünlü firmanın otobüs şoförüyle akşam namazı molası konusunda anlaşan Ali Birgül, gönül rahatlığı içinde otobüse biner. Ne var ki namaz vakti girmesine rağmen şoför bey mola vermemekte ısrarlıdır. Ali Birgül birkaç defa rica etmesine rağmen şoför ''Duramam kardeşim'' cevabını verir. Bunun üzerine Ali Birgül olayı demokratik metotla çözmek ister. Yolculardan beş dakika müsaade ister. Acıdır ki ilk tepkiyi hacı olduğunu söyleyen sakallı bir vatandaşla Türkiye'nin nasıl kurtulacağı konusunda fikirler üreten Mücahit bir kardeş gösterirler. Yolculukta namaz olmaz kardeşim, kaza yaparsın. Diğer yolculardan da en ufak olumlu bir hareket gelmez. Ali kardeş ve eşi tarifsiz bir mahzuniyete kapılmışlardır. Üstad, Necip Fazıl'ın öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya, mısrasını hatırlar bir an. Sonra ise sonra. Sonra onlar mahzun olmasınlar diye devam eden müminleri sabra ve şükre davet eden ayet meallerini hayallerinden geçirirler. Bu hadise ve tartışmalardan yarım saat sonra kimisi sohbette kimin uykuda olan yolcular ani bir fren sesiyle birlikte irkilmeye başlarlar. Otobüs yoldan geçmekte olan bir at arabasına çarpmış, atı ve arabayı ezmiştir. Otobüsün ön kısmı ise haşat olmuştur. Köylülerin hışmından korkan şoför oracıktan kaçmıştır. Biraz önce Ali bir günün namaz kılmak için istediği 5 dakikayı çok gören yolcular saatlerce orada beklemek zorunda kalırlar. Derken hadiseyi duyan köylüler toplanarak gelirler. Durumu emniyet kuvvetlerine bildirirler. Şoför gözaltını boylarken yolcular hadiseleri tevekkülle izleyen genç çiftin yüzüne bakacak durumda değildirler.